Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu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 ...soğuk, karanlık ve cansız bir yasnedir. Bakın 33 yıl önce yazılmış bir yazında ...Çetin Altan ne diyor? Zannediyorum güzel bir gündü. Kendisi belki okuldaydı, beş başka bir yerdeydi ama. Şöyle diyor yazısında. Uzun, karanlık bir koridor. 25 beş mumluk ampuller. Tolstoy cebir imtihanından iyidir. Koridorda bir aşağı bir yukarı. Tolstoy iyidir cebir imtihanından. Ne diye kapattılar beni buraya?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 Sekiz kitap diyoruz, esasında elimizde bugün farklı dillerde de olsa sadece yedi kitabı var Apollonius'un. Sekizinci kitabı çok eski çağlarda kaybolmuş. Ama sekiz kitap yazdığını Apollonius'un ön sözünden biliyoruz. Bu kitapçıkların ilk dördünde o zaman hakkında, o zamana kadar kendisinden önceki matematikçilerin koniler hakkında bildikleri, koni kesitleri hakkında bildikleri,